Bugün sizlerle beraber, A'dan Z'ye, her kim radyosunun başındaysa, bize kulak veriyorsa kadını erkeği, zengini, orta hallisi fakiri, genci yaşlısı, hatta radyo programımızı dinleyemeyen veya nefret edenler, bizden önce yaşayanlar ve biz öldükten sonra dünyaya gelecekler, hasılı. Herkesi ilgilendiren bir mevzu var Halil İbrahim sofrasında. Şeytan ve şeytanın tuzakları. Bugünkü program içerisinde mutlaka sizin için de bir şeyler barındırıyor. Dinlemek istemeyenleri veya bizden önce dünyaya gelmişleri bizden sonrakileri de çok ilgilendiriyor. Bizden öncekiler bitti. Bir ders alamayabilirler artık. Amel defterleri kapandı. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Bugünkü programı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız tekrarlayayım. Her program öncesinde mutlaka bu programı dinleyin. Dinlemeyenlere anlatın. Veya kayıtları dinlemeleri için teşvik edin demem. Ona göre vardır bir hayır bu işte. Dikkatle dinleyelim, dinletelim inşallah. Allahu Teala'dan niyazım odur ki herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak ve dinleyen kardeşlerimin ve bu aciz nefsimin. Bundan sonraki hayatında bu anlatılanlardan ibret alıp hayatını tanzim etmeleri ve etmemdir. Şeytan, iblis. Herkesin iyi anlaması için örnekleri bol bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şeytanı küçücük çocuklarımızdan tutun da çok fazla kitap okumayan bir kardeşimize de sorsanız kimdir diye... ...kötülüğün sahibi der, değil mi? İnsanı cinayete, kumara, adam öldürmeye, işte, faize, aile içinde huzursuzluk çıkarmaya... ...en önemli vesile şeytandır der. Şeytanın bugün, ibadetlerimizdeki fonksiyonunu masaya yatıracağız. Ve tüyleriniz diken diken olacağına inanıyorum... Çünkü her birimizin birazdan anlatacağım yedi tane şeytan tuzağından bir tanesinde olduğumuzu hissedeceğiz. Yedi tuzak var şeytanın ibadetlerimizde. Birazdan o heyecan duyacağınız kısma geçeceğim. Ama daha önce şunu söylememe müsaade edin. Çocuğu babasına kırdıran, kışkırtan, eşleri birbirine sataştıran, kim? Şeytan. İlk insandan beri bunu yapan kim? Şeytan. Lut aleyhisselamın hanımını da böyle. Nazca kandıran şeytan. İbrahim aleyhisselamın eşlerini birbirine düşüren şeytan. Ve hayatı boyunca bir insanın yanından ayrılmayan, ondan ümidini kesmeyen şeytan ondan Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Peki, ağızla söylemekle gerçekten yapmak arasında nasıl bir fark var? Bizler biliyorsunuz bazı şeyleri ezbere yapıyoruz. Mesela ağız alışkanlığımız var. Allah korusun. Çocuğunu okula yollarken veya eşini veya hanımını, annesini yollarken Allah korusun Celle Celaluhu bunu ne kadar samimiyetle söylüyoruz. Hanımımızı uğurlarken bizi hanımımıza bakarak biz de onu Allahu Teala'ya emanet ediyoruz ya Allah emanet ol. Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyoruz yoksa ağız alışkanlığı olduğu için mi söylüyoruz? Bunun şeytanla ne alakası var aslında tam burada başlıyor her şey. Şeytandan Allah'a sığınırım diyoruz. Nasıl sığınacağımızı bilmiyoruz. Şeytan beni kandırdı derken, şeytanın insanı nasıl kandırdığını bilmiyoruz. Dinini zaten merak etmeyen, bilmeyen, futbol karşılaşmalarının, bir takım dizilerin veya gereksiz yapımların ardından koşan bir insanın, şeytanın ona karşı ve diğer yaratılmış insanlara karşı onların ve onun cehenneme gitmesi için hangi taktikleri uyguladığını öğrenmesi sizce ne kadar mümkündür? İşte samimi olmadığımız için şeytanın bu hilelerine maalesef yeniliyoruz, bu tuzaklarına ...bu kuyularına çekiliyoruz. Değerli dinleyenlerim, ibadetlerinizde haz alamıyorsanız, namaz, oruç gibi ibadetlerinizde veya bırakmak istediğiniz zararlı alışkanlıklar, ...kumarı bırakmak, zinayı bırakmak, yalanı, faizi bırakmak veya yapmak istedikleriniz ve erteledikleriniz namazı şu zaman kılacağım. Veya şu zaman örtüneceğim, içkiyi şu zaman bırakacağım mı diyorsunuz? Namazlarınızda çoğu zaman ben namazı kıldım ama içinde bir huzursuzluk var mı diyorsunuz? İçinizde mutlaka kıpır kıpır bir şeylerin bir hissiyatın olduğunu anlıyor, bunu idrak ediyor ama ne olduğunu anlayamıyor musunuz? Bazı zamanlar kıldığınız namazlarda kendinizi Allahu Teala'ya çok yakın hissediyor. Bazen de, ya ne oluyor bana, benim bu kıldığım namaz değil galiba gibi bir hissiyat mı oluyor? İçinizde tam olarak anlam veremediğiniz ya da bir bunalım havası mı var? İç sıkıntısı mı var? Dua ettiğiniz halde, dualarınıza icabet edilmediğini mi düşünüyorsunuz? Örneğin ayetel kürsinin allah Teala'nın izniyle ne kadar şifaya sebep olduğunu bildiği halde şu kadar ayetel kürsiyi okudum şunu yaptım bunu yaptım ama hala da içimde bir huzursuzluk var, iç sıkıntısı var bunu bir türlü atlatamıyorum mu diyorsunuz? Ve daha birçok örnek verilebilir işte bugünkü mevzu senin için, benim için, onun için, hepimiz için. Çünkü zaman zaman az önce saydığım hepsini yaşıyoruz. Bir kişi istisna olmamak kaydıyla şeytanın uğraşmadığı hiçbir insan yok. Şimdi, şeytan doğar doğmaz çocuğa yapışır. Derler ya büyüklerimiz. Çocuk zaten bunun için ağlar diye. Ne güzel derdim tasam yoktu. Annemin kanında güvendeydim. Şeytanın daha önceki programlarda ne demiştik? Herkese göre bir kıyafeti var. Kıyafet ne? Oyunu var. Planı var. Programı var. İbrahim Soydan Erden'e göre. Ahmet Yılmaz'a göre. Ayşe kardeşimizi göre. Fatıma kardeşimize göre. Her birimize bir biçtiği kumaş var şimdi şeytanın hile ve taktiklerinden bizim için en önemli olan o yedi tanesini sizlerle paylaşalım ilk önce birinci taktikteyiz bir kula geliyor şeytan diyor ki ibadet namaz diyelim bu veya oruç Yapma. İlk planı kesinlikle bu işe başlamamasıdır. Bu işler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar devam ediyor. Zaten maalesef birçoğumuz daha ikinci, üçüncü tuzaklarda, planlarda mahvoluyoruz. 6 ve 7. şeytanın tuzaklarına ulaşabilen sayısı maalesef az. İşte birinci plan, birinci tuzak, kuyu ne derseniz deyin yapma. Namaz, oruç, tesettür yapma. İbadeti yapmanı istemiyor Allahu Teala'nın huzurunda, cehennemde onunla beraber yanmanı istiyor. Bunu unutmayalım. Birinci planı o ibadeti ve veya o hayrı yapma demek yapmamanızı sağlamak yapıyorsanız ibadeti terk ettirmeye gayret etmektir sizi Allah yolundan ayırmak ister birinci tuzağı budur yapma eğer siz benim ibadete ihtiyacım var Ahirete inanıyorum. Bu yalan dünya, bu geçici dünyada bir azığım olması lazım. Ahirette ben eğer bu ibadeti yapmazsam, şu hayrı yapmazsam azığım olmaz. Orada açıkta kalırım, mahvolurum derseniz Allahü Teala sizi korursa, diyelim ki şeytan başarısız oldu ve siz hayır ...benim namazı kılmam lazım dediniz. Zannetmeyin ki... ...sizin için... ...başka bir plan yok şeytanın. Var. Hemen ikinci planı devreye girecek. İkinci planı ne? Acelesi yok. Daha ömrün çok. Biraz da dünyada eğlen. Sen de şunun gibi... ...sen de bunun gibi biraz... ''Lezzet al canım'' der. Maalesef, bugün şeytan bir ve ikinci planlarında oldukça başarılı, milyonlarca insan üzerinde. Daha sonra namazını kılarsın, önünde uzun yollar var. ''Henüz 20-30 yaşındasın, bak deden 75 yaşındaydı, demek ki 50 yılın var.'' diye düşündürür eğer siz kendi kendinize ya olur mu hep ölen ihtiyar mı ecel benim elimde değil ki ben bugünün işini yarına bırakırsam yarının işini ne zaman yaparım çünkü bugünkü işi yarına bıraktım e yarın da benim yapmam gereken bir iş var hasılı hep birikecek bunlar Diyip de yine ben namaz kılmalıyım diyorsanız şeytan üçüncü planını devreye sokacak. Buraya kadar tekrarlayalım. Yapma dedi namazını. Ben namaz diye örnek veriyorum. Siz kendinizce örnek verin. Herkes kendini bilir. Namazını kılma dedi. Hayır kılacağım dedik. Ne yaptı? Acelesi yok sonra kılarsın dedi. Biraz dünyada keyif çat. Ahmet gibi ol, şunun gibi ol. Hayır dedik Allah'ın izniyle. Bu sefer üçüncü planını devreye sokuyor. Diyecek ki... Sen madem namazını kılacaksın... Acele et. İşini acele acele yap. Bu sefer namaz öyle hayatından çıkar ki o kişi için... Dur ben bir namazımı kılayım da rahat rahat sohbet edelim. Namazı aradan çıkarılacak bir sorun, bir yük gibi görür. Yalap şalap namazlar kırılır. Tavuğun yemini yediği gibi. Tangır tungur hareketlere dikkat etmeden. Önemli olan namazı önemsiz gibi göstererek. Dünyayı güzel göstererek şeytan üçüncü planını yerleştirmiştir. Eğer bir insan, bu üçüncü kategoride şeytanın planına da, Allahu Teala'nın izniyle düşmedi diyelim, onu susturdu diyelim. Mesela ne dedi? Şeytanın bu müdahalesine karşı, ya ben niye acele edeceğim? Benim kusursuz olarak, Allah'ın indinde değerli olarak, sonuçlandırdığım azıcık bir iş kusurlu olarak yarıda bıraktığım Allahu Teala'nın huzuruna çıkaramadığım çok işten hayırlıdır der bir insan eğer böyle derse namazına diyelim devam edecek acele etmeden zaman vere vere yapacak bu sefer bir başka planını devreye sokacak sen diyecek sen o kadar güzel bir ibadet yapıyorsun ki, o kadar çok namaz kılıyorsun ki, namazda şu şu şu örnekleri verecek sana, şundan daha iyisin, bundan daha iyisin diyecek. Ve dördüncü planı, riya planı. Riya yapmanı isteyecek. Sen diyecek, şundan o kadar güzel kılıyorsun ki, Allah'a o kadar yakınsın ki sen. Bu sefer, Anlat diyecek kendini. Biri senin namaz kılıyor gördüğünde, bunu hissettiğinde daha da bir önem ver rükûna, secdene. Yalnızken taktuk namazını kıl. Böylece ibadete rüya sokmakla dördüncü planını ortaya koyacak şeytan. Sen diyecek nasıl bir kadınsın, evliya bir kadınsın sen. Sen tam bir Allah dostu adamsın. Görsün millet seni. Görsün ki örnek alsın. Sen var ya sen. Eğer bu dördüncü kategori deysek ve yine Allahu Teala'nın korudu, muhafaza buyurduğu kullardan biri isek, bitecek mi işiniz? Maalesef bitmeyecek. Diyelim ki dedik ki. Rabbimin görmesi yeter. Sen de kim oluyorsun? Ben insanların beni alkışlaması, onların aferini için namazımı kılmıyorum ki dedik mesela. Yine Rabbimiz yardımcı oldu. Bu sefer beşinci planını devreye sokacak. Bu ucu denilen ibadetini büyük görme planı. Sen diyecek ya, sen ne kadar büyüksün, ne kadar uyanıksın, ne kadar faziletli bir insansın, kalbin ne kadar temiz, efendim, her şeyini evvelim Allahu Teala görüyor, biliyor. Şunu örnek gösterecek, bunu örnek gösterecek. Sen bundan daha iyisin canım. Bu sefer Allahu Teala'nın vereceği o takdir buyuracağı, kabul merci olarak, sadece Rabbimizin olduğu o konuma haşa, o beşinci planda, kişinin, ibadet ehlinin kendini koyacak şeytan. Yani diyecek ki, kendi kendine, çok kaliteli bir namaz kıldım. Sen var ya, gerçekten, müthişsin yani. Allahu Teala'nın vereceği kararı, kendisi vermiş olacak. İşte beşinci planı da en tehlikeli planlardan bir tanesi de bu şekilde planlanacak şeytan tarafından. Kendini, daha doğrusu ibadetlerini büyük görmesi. Diyelim ki bunu da geçti. Bu arada Allah dostlarının eserlerinde maalesef şu yazıyor. İlk dördünde zaten insanların ekseriyetini kandırıyor. Şu ana kadar hızlıca bir tekrarlayalım Aklımızda olsun. Ne dedi? Hiç yapma. Ben bugün namazdan örnek verdim. Siz bunu başörtüsü deyin, içkiyi bırakmak deyin, birine salaka vermek deyin. Allahu Teala'nın razı olduğu ve onun efendim rızasına ulaşmayı gerektiren her şeyi düşünün. Birincisinde Namazı hiç kılma. Yapma bu ibadet dedi. Devam ettik. İkincisinde madem yapıyorsun sonra da yaparsın. Vaktin var, daha gençsin dedi. Üçüncüsünde gene durduramadı. Bu sefer alelacele yapmamızı istedi. Hadi hadi kıl kıl namazını. Çabuk çabuk çabuk. Ardından şöyle. Veya örtüneceksin. Yarım yantalak örtün böyle. Maksat örtünmüş ol yani. Sonra riya yap dedi. Göster kendini. Sen bunu anlat ki insanlar senden örnek alsınlar. Her şeyini ortaya saç. Sonra sen ne kadar şöyle ibadetini güzel yaptın dedi ya. Bundan da kurtulduk diyelim. Bu sefer ihlasla uğraşacak altıncı planında. Bu çok zaten az insanın gittiği yer. Burada da şeytan boş durmuyor. Diyecek ki, az önceye biraz benzeyen, o planına benzeyen bir durum. Sen ne yapıyorsan gizlice yap. Bir örnek vereyim size. Arkadaşlarınızla beraber bir yerdesiniz. Yarım saat, bir saat bir ara verdiniz. Gezi yapıyorsunuz bir ilde. Sizin camiye gittiğinizi gördü birisi... Arkadaşlarınızdan birisi bir saat ara var kim yemek yiyor burada buluşalım dendi. Ne yaptığını sordukları zaman konuşma. Hani namazdayım camideydim deme. Gizli gizli ibadetlerini yapmaya çalış. Ondan sonra amelinin helak olmasını istemiyorsan kimseye ne yaptığını şunu bunu anlatma. Neden? Çünkü Allahu Teala senin ne yaptığını ettiğini zaten ortaya çıkartacak iyiliklerin onun tarafının ortaya çıkacak herkes senin nasıl bir ibadet e, yaptığını ne kadar bu konuda başarılı olduğunu hissettirecek insanlara e şimdi diyelim ki bu altıncı kategoriyi de planı da geçtik dedik ki ya benim ne yaptığımı, ne ettiğimi zaten, Allahu Teala biliyor. Halk arasında ya ne kadar takva sahibi, ne ibadetlerini gizli yapan biri deseler ne olur, demeseler ne olur? Diye düşündük. Şeytan iflas mı etti? Emekliye mi ayrıldı bizim için? Hayır. Bu sefer yedinci ve son kozunu oynayacak. Bu altı plana geçen insanın hemen karşısında şeytan bu sefer ibadete ne lüzum var ki? Senin ibadete ihtiyacın yok. E zaten Allah seni cennetlik yarattıysa cennettesin. Cehennemlik yarattıysa zaten sen bunu değiştiremezsin. Yani o yüzden... İbadeti terk etsen de bir şey olmaz. Kaybetmezsin. E zaten ibadetin sana faydası olmaz. Annenin karnında cehennemlik yaratıldıysan, Yani sahit mi, şaki mi, cennetlik mi, cehennemlik mi yazıyor ya. E zaten sen de bunu biliyorsun. Cık, senin namazına falan gerek yok. İşte bu da yedinci planı şeytanın. Eğer burada da biz desek, hayır ben Allahu Teala'nın kuluyum. Benim görevim Allah'a kulluk etmektir. Ben O'nun dilediği gibi kulluk yapmak zorundayım. O istediği gibi hükmeder. Eğer beni cennetlik olarak yarattıysa, e zaten ben bunun fazla olması için daha çok ibadet etmeliyim e beni cehennemlik olarak yarattıysa, e benim yine daha çok ibadet etmem lazım ki, en azından, ''Ya Rabbi, bu kadar ibadet ettim, şu kadar namaz kıldım Allah'ım, ne olur beni affeyle diyebileyim.'' diye cevap verdik. Kardeşlerim, işte bu yedi kategori, her insanın mutlaka içinde, Şeytanın bir planının olduğunun ispatıdır. Şeytanın gücü gerçek müminleri saptırmaya yetmez. Ama hiç kimse de kendisini kesin olarak cennetlik göremez. Mümin bir insan hanım veya erkek Allahu Teala'nın azabından emin olamaz ve bunu bilen bir insan o imanı korumak için her zaman ayette geçen Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılmak zorundadır. Şeytan yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere hatırlarsanız insanların dost doğru yollarına oturacağını anlatıyor. Bizden bahsediyor şeytan. Söz veriyor kime? Allah-u Teala'ya ben İbrahim'in, Ayşe'nin, Mehmet'in ayaklarını kaydıracağım. Onların dost doğru yollarına oturacağım diyen ve buna söz veren, buna kendini adayan şeytan. İşte o yüzden biz insanlar uyanık olmalıyız. Aksi takdirde farkında bile olmadan maazallah bu tuzaklara düşer, hatta... Dinden bile çıkabiliriz nevzübillah. Bakın nereden nereye geldik. Küçücük bir şeydi sonra kılarımdı ne vardı ya işte. Nereden geldik Allah korusun dinden çıkmaya kadar. Ve bugün beni dinleyen siz saygıdeğer kardeşlerim. Sizden tutun da benim gibi sıradan insanlara yaşayan insanlara kadar. Aliminden, cahiline, bütün insanlara, acaba hangimiz gelecekle ilgili bir garanti verebiliriz? Zaten bu, yaratılışa ters. O yüzden her birimiz bu anlattığım ve elbette bununla sınırlı olmayan şeytanın oyunlarıyla karşı karşıya mıyız? Evet. O zaman her birimiz, hata yapacak potansiyelle yaratıldıysak ki öyleyiz, hiçbirimizin yarına garantimiz yok. İşte o yüzden Allah dostlarının eserlerinde, okuduğumuz, sohbetlerinde duyanlardan duyduklarımız kadarıyla, kimsenin cenneti çantada keklik görmemesi gerekiyor. Kimsenin eyvah ben bittim öldüm de, dememesi gerekiyor sadece iblisi yani baş düşmanımızı nefsimizin en yakın arkadaşını çok iyi tanımlamamız lazım bir hekime gittiğimiz zaman o hekim diyelim öksürüyoruz bir film çekiyor röntgen veya daha da ileride bazı tetkikler isteyebilir tamam onlar da yapıldı Ciğerlerde bir şey var mı? Bronşlarda bir iltihaplanma, Bronşit mi? Astım mı? Koah mı? Ne var? Buna bakılıyor. Tetkikler yapılıyor. Değil mi? Buna göre bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Şimdi lütfen söyler misiniz? Biz şeytanı tanımadan en usta, en profesyonel, en güç bakımından, güçlü olan şeytanın karşısında nasıl korunacağız? Bize karşı neleri yapacağını bilmeden, hangi yönümüzü kullanıyor şeytan, bunu araştırmadan lütfen söyler misiniz? O basit bir nefes darlığının bile nelere sebebiyet verdiğini biliyor ve doktora gidiyorsak eğer, şundan dolayı senin nefes darlığın var diyorsa, şeytanın nasıl bilmeden, bizimle nasıl oynadığını Planlarını bilmeden biz şeytandan Allah'a sığınırız. Allah korusun deriz Celle Celaluhu. Bu ağız alışkanlığından ileri gitmiyor maalesef. Bugün kardeşlerimiz maşallah evleniyorlar. Gül gibi yuvanız olsun dediği zaman... ...çiçek bahçesi olan bir yuvadan çiçekilik yapsınlar diye bir e, temenniden bahsedilmiyor. Pembe panjurlu bir yuvanız olsun... Aynı yastıkta kocayın mesela. Bu nasıl bir temenni? Acaba dua mı ve dua mı? Ağzımızdan çıkıyor sadece. Mesela, Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya, bunu söylerken ne kadar aklımız başımızda söylüyoruz. Bir kardeşimiz geldi, ihtiyacı vardı, yeni evlendi, fakirdi, evi yoktu, hastaydı, bizden para istedi. Bu parayı verirken ne kadar Allah rızası için dediği için verdik, yoksa laf etmesin bir an önce gitsin diye mi verdik? Bir de Allah versin, Allah versin derken, Gerçekten biz neden bahsettik? Bu bir dua mıydı? Yoksa ağız alışkanlığı mıydı? A, e, a, ağız alışkanlığı mıydı? Düzeltiyorum. Peki İbrahim, buyurun. Kardeşim bunu biz ne bilelim kimin nasıl dediğini? Doğru. İnsanlar olarak biz yaratılan sınıfında olduğumuz için bizim bilgimizin sınırlı olduğu bir noktadayız kimsenin kalbini yarıp acaba Allah versin derken bunu laf olsun diye mi söyledi yoksa kalbi titreye titreye mi söyledi Allah mesul etsin kardeşim derken ulan laf olsun diye bunu söyleyeyim kurtulayım diye mi yoksa gerçekten öyle bir Allah'a inanıyor ki sanki o evlenen çifte 500 bin liralık bir hediyeden bahsedermiş gibi o kadar değerli bir dua ederek mi söyledi içten miydi bunu biz bilemeyiz İşte o yüzden aciz olan acizlikle uğraşır Biz böyleyiz bunu bilen Allahu tealadır Biz gittiğimiz Şaka mı yapıyoruz samimi olarak mı konuşuyoruz bunu Allahu Teala biliyor. Şimdi şeytanın bu oyunlarını en azından ibadetle olan oyunlarını tekrar ettikten sonra ümitsiz olmadan ama aynı heyecan ve aynı duygu durumla beraber devam edelim. Şeytanı tanımaya devam edelim. Şeytan müthiş bir fikir ustasıdır. Cümleleri çok iyi kurar ama aldatıcı cümleleri. Derler ya tam bir laf ebesi. Herkese laf atıyor falan, laf yetiştiriyor. En iyi laf ebeliği ve aldatıcı kötü cümleler kuran iblistir. Kainatı o kadar büyük gösterir ki. Mal, mülk, makam, mevki o kadar çok kafasını karıştırır ki bir insanın. Fikrini dağıtır. Ve bu kadar geniş bir mülkte Allahu Teala'nın aynı anda bu dünyayı haşa yönetemeyeceğini söyler. Yani okyanusta binlerce balık türü var. Gökyüzüne bakıyorum göremesem de binlerce kuş türü var. Binlerce ağaç çeşidi var. E milyarlarca insan şu an yaşamış gibi bunlara kafayı takarak öyle bir hayali aldatır ki mesela der ki Allahu Teala o kadar büyük ki küçücük bir mikrobu mu yaratacak onunla mı uğraşacak der doğru bir Allah inancına kavuşmaman için elinden geleni yapar halbuki Allahu Teala'yı bir insanla haşa yaratılmış aciz bir şeyle nasıl mukayese edebiliriz? Biz bilemeyiz ki. Yaratılmış olan yaratan gibi olabilir mi? Haşa. O kadar çok demagoji yani laf ebeliği yapar ki. Söz gelimi az önce lafı geçti ya sinek kanadı. Aslında Şöyle düşünmesi lazım. allah Teala o kadar varlığı geniş ki, o kadar hiç kimseye benzemeyen bir gücü var ki. Her canlının kalbinden ne geçtiğini bilir. Ondan habersiz, ruhsat almadan güneş yerinden kıpırdayamaz. Gözden yaş akamaz. Her şeyden haberdardır. İşte böyledir benim Rabbim. Celle Celaluhu demeli. Ama şeytan o kadar ayrıntılara girer ve laf ebeli yapar ki insanları boş işlerle uğraştırır. Bugünün birçok gereksiz uğraşı gibi maalesef günümüzde nice insan batıllaşmış durumda. Bazı yöremlerimizde Çocuğumuzun biliyorsunuz sünnet törenleri oluyor. Sünnet törenlerinde kirve diye bir tabir var, duymuşsunuzdur. Sünnet merasiminde çocuğu getiren götüren. Öyle ki dinimizde kirvenin herhangi bir akrabalık bağı getirmediğini biliyoruz. Ama o kadar boş işlerle uğraştırır ki şeytan o kirve... Yedi kat sülaleden dışarıda da olsa artık bilmem teyzenin oğlunun sünnetinde kirvelik görevi yapmıştır ve aileden birisi gibi görünür. Gerçekten öyle aynı sofrada otururlar eğer kirvesiydi canım diye. Hatta süt kardeşi gibi onun çocukları da evlenilmesi yasak hale gelir. Bunun hiçbir dini bağı olmamasına rağmen nikah yönünden hiçbir ayrıcalık olmamasına rağmen Dinimizde kirve sistemi kirve kirve diye bir şey olmamasına rağmen maalesef helal ve harma böyle darmadağın eder. Yine biz şu köydeniz bizim emmi oğlunun bilmem tarlasında çalışan şu vardı onun teyzesinin oğlunun eniştesinin bilmem neyiyle bizim çocukluğumuz geçti. Peki Allah indinde bir kardeşlik bağı var mı? Yok. Birinci dereceden bağ var mı yok ama aynı sofrada otururuz, aynı sofradan kalkarız, aynı yerde eğleniriz, kadın erkek ayrı olmaz. Neden işte şeytan o kirli okunu bu boş işlerle meşgul ederek insanların zihnini yeni bir din ortaya koymaya çalışır. Bugün farkındaysanız birçok insanın hoca kisvesiyle bana göre... Şöyledir, bana göre böyledir. Kur'an'daki şu haşa bana göre yanlıştır veya burada haşa bir eksiklik vardır demesi gibidir. Şeytan zannediyor musunuz? İlim erbabı ile uğraşmıyor. İşte az önce 7 tane madde saydım size. Kibir acayip bir şekilde şeytanın bu yükseltmesiyle beraber İnsanın anında görülür hale geliyor. Ben ne kadar okudum, ne kadar evliya olacak adamım. Bana göre böyle. Efendim İmam Gazali kimmiş ya? İmam Rabbani kimmiş? Abjukadir Geylani Hazretleri kimmiş? Cık, bunlar ya sıradan insanlar. Ben onlardan daha zekiyim. Dedirten de şeytandır. İşte maalesef insanımız da... Aa bu benim izlediğim hoca. Dinlediğim hoca. Şu fakülteden çıkmış. E. Düzgün bir insan olmasa bu kadar kitap yazmazdı. Şu kanalda çıkmazdı diye düşünüyor ve bu insanlarda Adem Aleyhisselam'ın babası var mı? Onu tartışmaya Allahu Teala haşa evleneceği bir insanı bilmezmiş. Kadını ve erkeğin böyle bir saçma sapan inanışla uğraşıyorlar. Çünkü şeytan bunu istiyor. Bundan 500 yıl önce de Allahu Teala bilir. Kaç bin sene önce varsa bilemiyoruz. O zaman da şeytan vardı. Bugün de var. Ve bizden sonra da yeryüzünde kıyametin kopacağı ana kadar da o ve askerleri uğraşmaya devam edecek. Şeytan her yaratılan kul ile beraber tecrübesine tecrübe katıyor. İnsanlar şeytanın telkinleriyle Şeytanın oyunlarıyla bir tuzağa daha düşüyor. Allah'ın yaratışına müdahale etme anlayışı. Kadınlar erkekleşiyor, erkekler kadınlaşıyor. Mesela, kadını pantolon giymeye, erkeğin etek giymeye. Kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanıyor. İhtiyaçtan ve zorunluluktan kaynaklanmayan estetik ameliyatlar moda oluyor günümüzde. Nefes alması vermesinde sıkıntı olmasa da, ya burnum daha güzel görünür diye ameliyat masasına yatılıyor. O kadar helal yönden, mutlu olma, hakkı varken evlilik, hayır. Hayır. Ben zina yapayım. Evlenmeden bunu yapayım. Dost hayatı yaşayayım diyecekler. Bu da şeytanın taktiklerinden. Hayat o kadar bize önemli amaçlar vermiş. Bırakın gülmeyi. Düşündüğümüzde oturup hüngür hüngür ağlamamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Fıtratla oynadığı için şeytan ne yapacak? Ciddiyeti bırakıp gülmeye, kahkaha atmaya hevesli insanlar meydana getirecek. Asli unsurumuzu, dinimizi yaşamayı, insanları anlatmayı unutturacak. Hadi oyun oyna, hadi sen eğlen, zıpla, şunu izle, bunu dinle, bunu takip et, bunu konuş, gündem bu, moda bu diyecek. Bugün aynen olduğu gibi. Milyonlarca insan küçücük bir moda ile aynı sınıfa sokulabiliyor. Hemen bir örnek vereyim. Türkiye'de oldukça revaçta olan bir moda var. Bir buçuk iki yıldır neredeyse. Uzmanların uyarılarına rağmen o koca kış günlerinde dahi çorapsız babet çorap adı altında Kadını erkeğiyle Moda uğruna Kısa pantolon giymek Bilekleri göstermek Başörtülüsünden tutun da inancını Henüz ortaya koyamamış Kardeşimize kadar Aynı fabrikadan çıkan Şöyle baksanız kılık kıyafetine Aynı fabrikadan çıkmış bir Poşetli ürün gibi Olan gençliğe baktığınızda Şeytanın ...insanı nasıl moda ile uyuttuğunu daha iyi anlarsınız. Bilim insanları diyor ki kardeşim... ...bakın insanlar bireyinden üşütüyor, yapmayın. Şu çorabınızı giyecekseniz düzgün giyin, hayır. Böbrek hastası olmaya, alt yollarında iltihap olmasına rağmen... ...ve görünüş itibariyle komik duruma düşmelerine rağmen... Şeytan bu moda ve modayı takip etme adı altında öyle kitleleri kandırıyor ki... Hayır, o bileğini gösteren, tenini gösteren, incecik o kısa babet çorabı giyeceksin... Ve başını da örtsen, namazını da kılsan, fakir de olsan, zengin de olsan moda budur... O pantolonunu yukarı doğru çekeceksin, ayağın görünecek... İşte bugün bunu görürüz. Etrafınızdaki insanlara şu basit gibi görünen örneği verdiğinizde... ...yavrum niye böyle giyiniyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum. O giyiyor, şu sayfada gördüm. Bu yapmış, arkadaşımda da vardı. Veya senin haberin yok mu? Bu trend, şu an son moda diyor. Durum bu. İşte şeytan bu kadar mukavemetli. Maalesef biz birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizle tartışmaktan, küçük küçük sebepleri büyüterek kalp kırmaktan, gençlerle uğraşamamaktan, okumamaktan, güzel programlar iletememekten, belki değerli hocalarımız, şeytanı ve onun, tuzaklarını iyi bir şekilde anlatma fırsatı bulamadıklarından veya anlatmadıklarından, başka şeyler anlattıklarından maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmileşmiş protokol mesajlarını geçmeyen o cuma namazlarında hutbelerde bunlardan bahsedilmediğinden belki din kültürü ve ahlak bilgisi Derslerinde ezber tarihi bilgiler verilerek ve bu sizinle paylaştığım şeytana uymama şeytanın insanı nasıl kandırdığı ve taktikleri anlatılmadığından bu haldeyiz. Şeytan kendi işinde başarılıdır. İnsan Yaratılışı gereği, şereflidir. İnsan şerefine yakışmayan tavırları yaptırır şeytan. Doğruluğu aptallık gibi affedersin gösterttirir insanlara. Eğer doğru olursan aptal derler sana. Ne kadar çalarsan, ne kadar çırparsan, ne kadar kurnaz olursan şimdi günümüzde bu var. Bu hüner diye sayılır. Yine şeytanın oyunlarından bir tanesidir bu. Bir tek sen mi kaldın canım doğru. Hatta bu akılcılık olarak görünür. Kimle evleniyorsun? İşte Ahmet'le evleniyorum. Ahmet ne iş yapıyor? Bir işi yok veya sigortalı işte bir yerde çalışıyor. E neden onunla evleniyorsun? İşte takvalı, annesi babası böyle inançlı insanlar falan. Dürüst bir adam. Hayır. Sen o enayiden mi bahsediyorsun? Nasıl yani? Kızım, o hödükle evlenilir mi ya pısırıkla? Sen şununla evlen, niye? Tamam, biraz sıkıntılı bir adam. Şöyle böyle kötülükleri var ama adam akıllı kurnaz. Bu hale geldik. Doğruluk, adamlık... Parantez içinde delikanlılık, enayilik, hakkınız yendiği zaman neyse fitne çıkmasın. Ben aslında sana uzak doğu sporlarının en ince ayrıntılarına kadar dinlene dinlene saatlerce hünerlerimi gösterecek bilgiye sahibim. Sabahlara kadar dinlene dinlene seni dövecek Allah'ın izniyle teknikleri Haizim. Mesela nefsiniz öyle diyor. Ya hadi bakalım. Ama ya dediniz. Fitne şu bu olmasın. Boşver ya. Rabbim sana havale ediyorum dediniz. Karşıdaki. Şimdi şeytan size gelecek ya. Karşıdakini de şöyle gösteriyor. Vay be görüyor musun ya. İbrahim'e nasıl havan bastım ama. Gıkını çıkartamadı enayı. <gülüyor> diyor ve şeytan geliyor size bak sana nasıl bakıyor. Seninle dalga geçiyor falan. Kardeşlerim günümüzde de bu hale gelindi. Efendi oldun hanımefendi oldun sesini çıkartmadın falan enayi. Şöyle örtündün öcü, gerici. Bunların hepsi şeytandan geliyor. Şunu unutmayalım. Şeytan bir insana gıybeti sevdirir. Şehveti farklı gösterir. Allahu Teala'nın istemediği, razı olmadığı şeyleri yapmam için elinden geleni yapar ayır. Bir de şeytan biz zannediyoruz ki müşriklerin o Kâbe'deki putları gibi putlarla efendim sadece müşrik oluyorlar puta tapıyorlar zannediyoruz. Şimdi şeytan kendi başına zaten putlaştırmıştır kendini. İnsanların istekleri bitmeyen hevaları vardır. Yani nefse emmare vardır. Evet bilinen putlar vardır o zamanki gibi. Yani taştan bazen tatlıdan, helvadan yaptıkları ve sonra acıktıkları zaman yenilen putlar da vardı zamanında. Bir de İnsanlar vardır tapılan. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Hazır şeytanı konuşuyoruz. E ben puta tapmıyorum ki canım. Benim evimde hiç öyle bir efendim taştan ne bileyim helvadan bir putum yok öyle puta benziyor, eli yüzü falan olan bir şey yok diye tamam ben şeytana tapmıyorum. Kurtulmuyoruz. Nefs emmare bir puttur. Nefsin her istediğini yapmak zaten cehenneme giden en büyük sebeptir. Sen istediğin kadar ben müşrik değilim ki müşrik değilim ki de dur. Hanımını ne kadar sevdiğin çocuğunu ne kadar sevdiğin aman kırılmasın diye belki de cinayet çıkartacağın o cep telefonun trafik ışıklarında 3 saniye senden ileri gitti diye öldürmek istediğin o kişi ve onun hatası. Ne kadar bunlara kafayı taktık? Mesela bunları bu dört maddeyi birer cümleyle paylaşalım. Ne dedik şeytan? Sadece tapılan o zamanın putları değildi. Ama evvela putlarla başlayalım. Putlar ne? Evet bir kısmı insanlar tarafından yapılmış. Tahtadan, taştan, şundan bundan. İlkel kabile dinlerinde bir sürü şeyler de yapmışlar. Ama onlara bir sembol olarak tapmışlar. Bazıları mesela müşrikler olmuş. Kimi inanıyorsun ben Allah'a inanıyorum diyor. Ama Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi bu puttur diyor mesela. Orada zaten şirke giriyor. Mesela Hindular kutsal olarak onlara göre inek bir varlık. Bu da heykeli karşısında secdeye varan bir Budist düşünün. Herhalde bunlarda ilahi bir sembol görüyor. Bu şekilde ibadet ediyor. Hatta Türkçemizde güzel bir söz var. Hiç olmazsa bir öküz veya öküzün altında buzağı ararlar sözü vardır. Elmalılı Hamdi yazır merhumun. Bunu anlatıyor. Şimdi arkadaşlar putlar sadece bu değil. Şeytan her putun içerisine bir... Askerini koyuyor. Bazen bu putlardan seslerin çıktığı da olmuş, vaki olmuş. Bak demişler ya, sesi de çıkıyor. Bu putları bir kenara koyalım. Putlar bu işin en basidi. Karşımda put yok demek ki ben bu işten yırttım. Kurtuldum olmuyor. Bir de nefse emmare var. Yani terbiye edilmemiş bir kadın, terbiye edilmemiş bir erkeğin nefsi nefsin kendiliğinden meylettiği arzusu bu da bir mabuddur emir verir zina istiyorum zina yapar İçki içmek istiyorum içer onu durduracak bir şey yoktur ne emrediyorsa nefsi nefsine ibadet ettiği nefsine taptığı için o insan bu emirleri aynen yerine getiriyordur ve ne olacağını düşünmüyordur işte ben putlara tapmıyorum canım. Diyen insanın aslında ilahı, hevası olabilir Allah korusun. Birincisi putlar dedik. Tehlike, şeytanın getirdiği tap buna tap buna tap diye. Birincisi neydi? Puttu. Zaten putlarla işim yok dedik kenara çekildik belki. Ama bu kadar basit değilmiş. Kendi hevesime... Ben bunu istiyorum, şunu istiyorum, böyle yaparım, şöyle derim. Kimse karışamaz dedik mesela, ne yaptık? Kendi nefsimizin isteklerini putlaştırdık. Bu da bir ibadet çeşidiydi. Üçüncü sırada şeytanın kendisi var. Şeytan yine bazılarının maalesef mabudu olmuştur. Şimdi eğer ibadet itaat ise namaz kılmamız, oruç tutmamız değil mi? Şeytanın dediğini yapan kimselerinde ona ibadet ettiğini veya şeytanın kölesi olduklarını söyleyebiliriz. Yine bazı insanların doğrudan doğruya resmi olarak ibadet yaptıklarını da biliyoruz. Yani şeytana tapıldığını, ayinlerin yapıldığını biliyoruz. Sadece buradan bahsetmiyorum. Yani satanizmden bahsetmiyorum. Şeytanın her kalbe getirdiğini yapmak, her dediğini emir olarak telaki etmek de bir nevi ona ibadet etmektir. Nasıl ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sözlerini, yap emirlerini yapmaya çalışmak, ibadetler bir itaatse, bunu yapmamakta şeytana itaattir. Ben namaz kılmıyorum. Haşa sümme haşa. Ben namaz kılma, İhtiyacı duymuyorum demek. Allah korusun çok tehlikelidir. Ya namazı kılmam lazım. Ah benim nefsim ya ben nasıl bir insanım ya? Deyip de namazın kılınması gerektiğini farz olduğunu bilip Allahu Teala'ya inanıp tembelliğini kötülemek ayrı bir şeydir. Ama şeytanın esiri olmuş insanlarda bu da yoktur. Peki günümüzden 2000 yıl önce şeytanlaşmış, şeytana tapan insanlar var mıydı? Vardı. Bugün var mı? Var. Aradan geçen onca asıra rağmen kılık kıyafet değişse de, kullanılan dil değişse de, oturulan yer mekan değişse de, teknoloji değişse de şeytana tapanlar da var. Ve son olarak... Lütfen buraya dikkat buyurunuz, insanlar. Şimdi İbrahim, ne alakası var? Tamam putları anladık, nefsi emmariyi anladık, şeytanı anladık, peki insanlar ne? Biz insanlara da mı tapıyoruz canım? Lütfen buraya dikkat ediniz. Şahısların da, mabut olarak, ...görülme tehlikesi vardır. Hayatı boyunca... ...küfürden kafasını kaldırmamış... ...zulümle... ...abat dolunduğunu zannedenler vardır. Firavun gibi... ...Karun gibi... ...daha niceleri... ...despot adamların... ...karşısında... ...kul kölelik yapılması da böyleydi... Zamanla bir insanı sevmek ama şeytanın ona çomak sokmasıyla, aklını kurcalamasıyla o insanı hatasız göstermesi de o şahsın putlaştırılması gibidir. Örneğin, Ahmet çok sevdiğiniz bir insan. Lakin şeytan Ahmet'le ilgili olarak size, ...öyle bir kafa karıştırıcı şeyler getiriyor ki... ...sevginin de fazlası zararlıdır bilirsiniz. Kuru bir sevgi, araştırmadan, sevmeden... ...Ahmet, Ahmet, Ahmet deyip duruyorum. Ahmet'in bir yanlışını gördüğüm halde... ...Ahmet'in dine karşı bir hatasını gördüğüm halde... ...Ahmet'in kusursuz olduğunu zannetmem... Ağzından iki kere iki beş dese de hayır vardır bir bildiği. O diyorsa iki kere ki 5'tir diyecek hale geldiysem. Allahu Teala'nın kerim olan kitabı Kur'an'dan daha fazla bildiğini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla şefaatkar olduğunu ve ...daha fazlasını düşünürsem... ...yani hata yapmaz... ...her dediği doğrudur... ...şeklinden devam edersem de bu sefer... ...ben o şahsı... ...Allah korusun... ...putlaştırmış oluyorum... ...kardeşim... ...firavun neyse... ...günümüzde de öyledir... ...ama firavun kötüydü... ...benim sevdiğim insan çok sevdiğim bir kişi... ...tamam sev... ...Allah razı olsun... Ama kim olursa olsun, kocan da olsa, hocan da olsa kimse senin dininden, senin kitabından, senin peygamberinden sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk sırada olan bir örnek değildir. Yani şeytan öyle gelir ki, diyelim mahallede bir hocanız var, çok sevdiğiniz memleketiniz de, bayılıyorsunuz, dayınız var, teyzenizin kızı var, çok dindar. ...bir insan, salih, saliha. Tamam. Öyle oldu ki... ...dinimizde olmayan bir şeyi... ...söylemeye başladı... ...o örnek aldığımız, arkasından gittiğimiz kişi... ...diyelim ki... ...ya sabah namazına gerek yok... ...sen bunu öğleyle beraber kıl dedi. Bir şeyler söylüyor. Ama kesin kez... ...Kur'an'la bağdaşmayan şeyler... ...veya hanımlar, erkekler beraber... ''Hadi gelin zikir yapalım'' dedi. Çok seviyorsunuz ama, çok dindar olduğunu düşünüyorsunuz. Kadınlar erkeklerle sarmaş dolaş böyle zikir adı altında, ellerde zurnalar, darbukalarla beraber zikir ayinleri olacak. O sözde sohbet veren, o hoca diyelim, o da elini uzatacak. Kadın erkek demeden herkes ellerini öpecekler. Böyle sarmaş dolaş fotoğraflar çekilecek. Halaylar çekilecek, ardından hanım erkek karışık böyle bir muhabbet olacak. İslam'ın hiçbir devrinde olmayan, Kur'an'ın hiçbir yerinde olmayan ve yasaklanan bir şey, en güzel örnek olan sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olmamış bir şey olacak ve biz bunu sıradan zannedeceğiz. İşte bu da bir nevi putlaştırmanın 2019 versiyonudur. Program başında sizlerle, şeytanın herkesi göre bir eteği bir pantolonu var demiştim size. Ya ben 53 beden bilmem kaç giyiyorum. Hayır. Sana da var ona da. Çünkü sen daha dünyada yokken senin gibi kaç tanesini gördü. Şeytanı hafife almamak lazım. Ondan Allahu Teala'ya kaçmak lazım. Hafif almayacağız. Ne var yani ben öyle bir evliyayım ki benim hocam o kadar büyük bir Allah dostu ki. Peki Hata yaptığı zaman arkasından gittiğim bir insan, onun hatasını acaba kavrayabilecek durumda mısın? Bundan bir, bir buçuk yıl evvel bir radyo programında yine Halil İbrahim sofrasında, yanlış hatırlamıyorsam evlilik programlarından birinde olması lazım, flört tehlikesi olabilir. Böyle bir program vardı, başlığı buna benziyordu, gençlerle alakalı demiştim ki, o aklıma geldi. Aşkın gözü kördür derler. Doğru mu? Ne demektir bu? Vaktimiz yok. Kısaca söyleyeyim. Karşınızdaki kadının, karşınızdaki erkeğin tam olarak eksikleri nelerdir? Mesela adam çok sinirli mi? Böyle masaya vurdu mu parçalayacak bir adam mı? Hanım çok e, ne diyeyim? ortalama gitmeyen, çok aşırılığı olan bir hanımefendi mi? Ondan iyi bir koca olur mu? Erkek olur mu? İyi bir hanım olur mu? Kadın olur mu? falan? Bunlara bakmadan aşk denilen, yüzde sekseni şehvetten olan, şeytanın da üzerine tuz biber eklediği, kıvamı arttırdığı o aşkın gözünün kör olduğu atmosferde bunlar görülmüyor. O zaman ne oluyor? Vay be! Bundan iki ay önce istemeye gittiğim kadın bu muydu ya? Allah Allah. Ne kadar hanımefendiydi falan, şuydu bu. Ne oldu buna? Bana bu şekilde konuşuyor falan. Veya ne kadar beyefendi bir adamdı, ailesi şöyle falandı. Çay bahçelerinde, nargile içilen kafeteryaların bol dumanlı atmosferinde ne kadar romantik şeyler söylüyordu bana. Mutlu huzurlu bir yuvamız olacaktı diyordu. Bu ağzı tertemiz, dişleri parıldayan insan. Nerede aradan 3 ay geçmiş leş gibi evin içinde dolaşan dişi sap sarı olan ağzı leş gibi kokan bir ceset gibi ortalıkta bulunan kaba saba adam nerede diyen hanım ve erkekler için demiştik ki aşkın gözü kördür. Neyin kötü olduğunu, neyin sizin için bir felaket sinyali olduğunu, tehlike sinyalleri çaldığını hissetmezsiniz demiştik. Kulak duymaz olur. O aşk denilen ilk zamanlarda bir an önce nefsin devreye girdi. Hadi hadi evlenelim tamam buldum tam benlik bir kadın, tam bana göre bir erkek dediğimiz o zamanlarda işte aşkın gözü kör kulağı sar. işte onun gibi biz de kimin arkasından gidiyorsak bizim de gözümüz onun hatalarına kör mü olacak? Hiç uzatmaya gerek yok. Ben kendimi örnek vereyim. Maşallah. Allah hepinizden razı olsun. Amin. O kadar güzel mesajlar geliyor ki. Sizinle ben gurur duyuyorum. Yayında bir kelime hatası yapıyorum. Hemen İbrahim abi tak tak tak tak tak yazıyor. Şunu mu demek istediniz? Ağzınızdan şöyle çıktı ama bence şöyleydi diye. Böyle insanlar lazım. Yarın bu aciz İbrahim, yamulduğu zaman Allah korusun veya yanlış bir şey söyledi, isteyerek söyledi veya ağzından kaçtı. Bir dakika ya, İbrahim abiye benim bunu anlatmam lazım. Tamam, kötü bir niyet olmasın diyelim ama bu dediği doğru değil demek lazım. E kardeşim, böyleyken durum, ben bir amatör radyo programcısıyım, seslendirme yapıyorum, işim benim radyo değil... Ne kadar basit bir adam için bile bu kadar çok tehlike varsa, senin arkasından gittiğin hocam dediğin, kocam dediğin, şeyhim dediğin veya herhangi bir siyasi olabilir bu, yarın bir hatası olduğu zaman ona sesini çıkartmıyorsan, yok canım şimdi ben kocam sonuçta veya hanımım, tamam şu an dinden çıktı, öyle bir kelime kullandı ki, şu ayet yoktur dedi ama ben susayım dersen bu nasıl bir sevgidir bu nasıl bir liyakattır huzurun bozulmasın tuzum kaçmasın efendim bana bir şey demesinler işimden olmayayım peki biz ne için dünyaya geldik işte şeytanın insanları put olarak göstermesinin tezahürlerinden biri budur yoksa bir insan istediği bir izmin arkasından gidebilir Zaten bugünkü kanunlarda da bu bir gerçektir. İsteyen istediğine inanabilir. Bugün bir insan çıksa ben cep telefonuna inanıyorum ve cep telefonuna iman ediyorum dese ve ben bunu bir haşa ilah olarak görüyorum dese kanunlarda cep telefonuna e, ibadet etmenin bir yasal şeyi yok. Z e, ne derler yasağı yok yani. Kanunlarda bir engelleme yok. İsteyen ben şeytana taparım der. Kimisi şunu söyler. Kimisi ben böyle giyiniyorum der. Biz burada ayrımcılık yapmıyoruz. Altını bir kez daha kalın bir çizgiyle çiziyorum. Diyoruz ki inanan insanları nasıl kandırmaya çalışıyor şeytan. Ondan bahsediyoruz. Namaz kılan herkes bilir ki Namaz esnasında şeytan vesvese verir. Aranızda sayı olarak çok kardeşim olduğunu biliyorum. Bana verdiği gibi vesveseleri. Ve biz insan olarak sürekli şikayetçiyiz. Namaz kılmak ne kadar güzel bir şey. Lakin şeytan o güzelliklerin karşısında oluyor namaz için ezan okunduğu zaman Allahu Ekber Allahu Ekber şeytan ezanı duymamak için affedersin yellenerek kaçıyor ezan bitince tekrar geliyor namaz için kâmet edilince yine kaçıyor kamet bittiğinde yine geliyor ve o zaman Allahu Ekber Diyorsun namaza durdun ya yine senin nefsinle arana sokuluyor. Şunu hatırla, bunu hatırla. Karın sana şöyle dedi iş yerine geç kaldın paran var mı kredi kartını ödedin mi şunu oldu bilmem ne bunları söyleyecek. Yani namaz kılmadan önce Allahu Ekber demeden önce kaybettiğin bir çorabını mı arıyorsun evde? Evetim hatırlamak istediğin bir hesap numarası mı var? Merak etme namazda hepsi geliyor. Kur'an okurken de öyledir. Çünkü şeytan aklına getiriyor, getiriyor, fısıldıyor. Şunu hatırla, bunu hatırla. Bak sana böyle yaptı, şöyle yaptı. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Allah Allah. Ya ben şimdi namaz mı kıldım? Bakın bunu ümitsiz olun diye söylemiyorum. Tam tersine. Hadis-i şeriflerde bunlar Buhari'de, Müslüm'de anlatılıyor. Ben size masal okumuyorum, haşa. Şeytanı tanıyalım istiyorum ama lütfen kendimizi böyle kenara çekip de ya bu adam da neden bahsediyor demeyin. Yani bu anlattıklarım bende yok, benim tuzum kuru keyfim yerinde diyorsanız Allah-u Teala size daha güzel bir hayat versin. Ben sizin adınıza mutlu olurum ama dürüst olmamız lazım. Namazda bizde uğraşıyor vesvese veriyor ama şeytanın verdiği bu vesveselere karşı da bazı silahlarımız var. Bugün şeytan nedir ne yapıyor bunları sizlerle paylaşmak için bir girizgah oldu program. Yarın inşallah buradan devam edeceğiz bu sefer en önemli silahlarından bazılarını sizlerle paylaştık ya. Vesveseyi konuşacağız. Bu vesvesenin ardından nasıl kurtulabiliriz? Onun peşine düşeceğiz. Allahu Teala'nın inayetiyle, onun yardımıyla çözümler bulacağız. Şeytanın oyunlarına karşı neler yapılabilir? Onu inşallah konuşacağız. Yani bu programı dinleyen bir dinleyicim kardeşim yarınki programı ikinci bölümü de mutlaka dinlesin. Eyvallah. Bizler dünyaya gelmiş ve artık geri dönme fırsatı da olmayan varlıklarız. Öyle bir imkanımız olsa da ya hiç yaşamasaydım ben. Toprak olsaydım, artık böyle bir imkanımız yok. Yani bugün yemin edebilirsiniz, bir gün öleceğim yemin ederim diye. Yalan değil. Azrail aleyhisselam canımı alacak. Ya Ve ben yeniden yaratılacağım. Bu kadar. Geri dönüşümüz yok artık. İstesek de, istemesek de buradayız. Ama maalesef tek başımıza değiliz. Şeytanı yaratan da Allah Celle Celaluhu. Efendim ben içki içiyorum. Şeytan suçlu. Ben zina yapıyorum. Şeytan suçlu. Şimdi ben bunu zaten yapmak isteseydim diye kurtulamayız. Allahu Teala imtihan olsun diye yarattı şeytanı. Ve sana da o şeytanın sözü vardı ya. Ben... Ahmed'i, Mehmed'i, İbrahim'i, Ayşe'yi neyse kandıracağım diye Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri de ona uyanları, şeytana uyanları mahvedeceğini ama uymayanları da cennetine koyacağını müjdelemişti ya. Her şeyi ben şeytana atamam... Ya Rabbim Celle Celaluhu bana sual eylerse, ey filan oğlu filan. Sen ''O kadar internette gezerken, o kadar filmler, diziler izlerken, futbolun arkasından koşarken ben sana akıl vermedim mi?'' ''Günde on dakikanı ayırıp, yahu şeytanın oyunları nelerdir? Ben nasıl kanmam? Ben sana on dakika bir boşluk bile vermedim mi?'' ''Hayatında şöyle kenara çekilip de, bir dakika.'' Allahü u Teala'nın sıfatları nelerdir? Zati sıfatları, subuti sıfatları nelerdir? Meleklere iman nasıl? Ahirete iman nasıldır? Ya da İslam'ın şartları nelerdir? Hac için, zekat için ne gerekiyor? Ey kulum sen bunları neden öğrenmedin? İşte o zaman hiçbir bahanemiz kalmayacak ve bugün yoktur. Şu an radyosunu iyi kötü dinlemeyi becerebilen bir akla sahip kardeşim mükelleftir ve isterseniz radyonun sesini kısın ve bir daha dinlemeyin bundan kurtulamazsınız bu sorular yarın bize sorulacaktır ve bizim bahanemiz ne yapayım şeytana uydum haşa olmayacak herkes o modaya tabi oluyordu herkes böyle bacaklarını falan gösteriyordu işte çorapları giymiyorlardı ben de öyle yaptım onlar suçlu diyemeyeceğiz e ne yapayım içki içiyorum ama e, satmasalardı diyemeyeceğiz. E zina yaptım ama o kadın da şöyle baktı ne bileyim ya diyemeyeceğiz. Kimse kimseyi suçlayamayacağı gibi şeytan da suçlanamayacaktır. Şeytan da diyecek ki ya Rabbi bunların hepsi beni suçluyor ama ben zatına verdiğim sözü yerine getirdim. Unutmayın. İblis, ondan Allahu Teala'ya sığınıyorum ve sizi sığındırıyorum. İblis akılsız değildir. İblis imansız değildir. İblis Allahu Teala'nın bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına inanmaktadır. Bunun altını çiziyoruz. Şeytan diyecek ki, ahirette. Kendisini suçlayan biz insanlara. Ya siz beni niye suçluyorsunuz? sizin canınız ekşili yemek istiyordu ben ekşiliye dedim senin canın zina etmek istiyordu zina yap dedim aklına getirdim sadece ben senin ardından tutup da zina yaptırmadım çok affedersin o adamın o kadının yatağına atmadım ki aklına getirdim uyumasaydın bana ne ben bir olan Allah'a inandım sadece kibirlendim uyumadım asilik ettim Adem yaratıldığı zaman aleyhisselam. E şimdi... ...ben namaz kılmıyorum dediğin zaman... ...ya Rabbi şeytan kıldırmadı... ...ben çok kılmak istiyordum... ...zaten benim kalbimde temiz... ...e niyetleri sen biliyorsun... ...hayır... ...peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem... ...niyeti kirli miydi haşa... ...cennetin en iyi yerinde... ...olduğu garanti olduğu halde... ...senden benden daha fazla... Tevbe etmedi mi? O kadar gelen peygamberler, diri diri gömülen çocukların acaba hesabını olacak. Namaz kılma yoksa seni ikiye doğrarım diyen insanlara karşı ehad eh diyen Bilal Radiyallahu an'ın imanı nedir o zaman? Şeytanı suçlayamayacağız. Çünkü şeytanı tanımak için bize fırsat verildi. Belki şu dinlediğiniz radyo programı da acizane onlardan biri. Yarın ikinci bölümde buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası.